Sadece Allah'a inanıp Efendimiz'e inanmayanların durumu ne olacak? Teşekkür ederiz. Saygı günler demiş. Yani Peygamber aleyhisselama inanmayan bir kişinin Cenab-ı Hakk'a inanması söz konusu olamaz zaten. Evet. İnandığımız Allah bize ne diyor? Ben size peygamber gönderdim diyor. Yani peygamberi gönderen Cenab-ı Hak. Allah'a inanan bir insan Cenab-ı Hakk'ın söyledikleri, vahyettiklerine de inanır. İnanmalıdır. Dolayısıyla Allah'a inandığını beyan eden şahsın onun gönderdiği kitaplara ve peygamberlere mutlaka inanması gerekiyor. Aksi takdirde bu kendini aldatmak olur. Evet. Yani ben birisine inanıyorum fakat onun söylediği bir şey var. Ben peygamber gönderdim diyor. Mesela vahyetmiş diyor mesela اَامَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلِ min مِ الرَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Kullun اَامَنَا بِاللّٰهِ ve melaiketi, işte ayet devam edin. Melekler, kitap, rasuller hepsine inanmak gerektiğini açıkça beyan ediyor. Ee, benim inandığım Allah bana bir şey söylüyorsa mutlaka ona inanmak durumundayım. Bunun tersini alalım. <gülüyor> Peygambere inanıyorsunuz. Allah'a inanmıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi? Evet. Böyle bir şey. Denklemde bir yanlış olmuş oluyor. <gülüyor> Günümüzde, ee, şöyle bir yanlış anlama bir yerlerden e, geçiyor, işte ''la ilahe illallah'' derseniz ''kurtulursunuz'' tarzında bazı yanlış ifadeler, evet. yanlış anlaşılabilecek şeyler diyelim en azından, söylendiğine şahit oluyoruz. Ee, Allah'a inanan bir adamın, Resulullah Aleyhisselam'a inanmaması zaten söz konusu olamaz. Hristiyanlar bizi beğensin, Yahudiler bize aferin desin diye bir takım böyle sözler söylüyorsak Cenab-ı Hak buna razı olmaz. Evet. Cenab-ı Hakk'ı razı etmeye çalışmak lazım. Eğer samimi ise Yahudi ve Hristiyanlar şunu demeliler, biz Allah'a ve O'nun gönderdiği bütün peygamberlere inanıyoruz desinler. Eğer samimi iseler, onlar böyle bir şey demiyorsa Bizim bu adamları cennete sokmaya e, ne gücümüz yetebilir? Evet. Yani bunlar şöyle bir cümle diyorum, ne diyorum? Allah'a inanıyoruz. Allah Teala'nın gönderdiği bütün kitaplara ve peygamberlere inanıyoruz. Hatta isim söylemeseler bile, bunu söylemekten aciz ve uzak olan insanlar, efendim cennete gidecekmiş şu olacakmış, bu olacakmış. Bunlar kendimizi aldatmaktan başka bir şey olamaz. Bir kişi Cenab-ı Hakk'a inanmadıkça ve onun gönderdiği Resulü Aleyhisselam'ı tasdik etmedikçe İslam inancına göre cennete gitmesi mümkün değil. Evet hocam teşekkür ederiz.